Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gecede öyle bir saat vardır ki, o saatte bir Müslüman dünya ve ahiret işlerinden ne dilek dilerse, Allah ona verir. Bu her gece böyledir. Cuma gününde bir saat vardır. Mü'min kul o saatte bir şey isterse o müstecab olur. Hangi saat olduğu soruldu. İkindi ile akşam arasıdır buyurdu. Gökte bir melek vardır ki ismi İsmail'dir. Emirinde yetmiş bin melek vardır. Onların her birinin emrinde de yetmişer bin melek vardır. Cehennemde bir vadi vardır. Cehennem günde 400 defa o vadiden Allah'a sığınır. Buraya ümmet Muhammed'in müraihileri girecektir. Bunlar şunlardır: Kur'anı ezberlemiş, öğrenmiş, fakat riaker olanlar, Sadakayı Allah rızasından başka bir maksatla vermiş olanlar, hacca itibar kazanmak için gitmiş olanlar, gazaya Allah rızasından başka maksatla Gitmiş olanlar. Adem oğlunda 360 mafsal vardır. Her gün bunun için 360 sadaka vermesi lazımdır. Sormuşlar, ya Resulallah, buna kim muktedir olabilir? Buyurmuş ki, birine yol göstermek, bir sadaka, zahmet veren bir şey yoldan kaldırmak bir sadaka, ihtiyaçtan fazla elbiseyi vermek de bir sadakadır. Yine sormuşlar. Ya Resulallah, bunu da yapmazsak buyurdular ki, halka şerri dokunmaktan çekinmek de kendisi için bir sadakadır. Bir mümin kardeşine gülümsemek bile bir sadakadır. Bu ümmetin en şerlilerini size haber vereyim mi? Onlar bağırarak konuşanlar, belagatla konuşmaya zorlananlar ve çok lafçılardır. Bu ümmetin hayırlarını da size haber vereyim mi? Onlar ahlakça en güzel olanlardır. Size namazdan ve sadakadan daha hayırlı bir şeyi haber vereyim mi? O iki kişinin arasını ıslah etmektir. Size kinden de sakınmanızı tavsiye ederim. Zira o muhakkak ki helak edicidir. Size dünya ve ahiret ehlinin en hayırlısını ve dünyadaki amellerin en iyisini haber vereyim mi? O öyle bir kimsedir ki, kendisiyle alakasını kesenle ilgilenir, kendisini mahrum edene verir ve kendisine zulmedeni de affeder. Size şu ümmetten kazanç talebinde en süratli ve ganimette payı büyük olan kimseyi Haber vereyim mi? O öyle bir kimsedir ki evinde abdest alır ve abdestini de güzelce alır. Sonra mescide gider. Orada sabah namazını kılar. Sonra doha veya işşak namazına kadar orada kalır. İşte bu kazanç talebinde en süratli ve ganimetten de en büyük paya nail olan kimsedir. Size Allah'ın onunla insanın derecelerini yükselttiği ve hatalarını sildiği bir şeyi haber vereyim mi? O, meşakkatlere rağmen abdesti tam olarak almak, mescitlere adımları çoğaltmak ve namazı beklemektir. Cimrilikten sakının. Zira sizden öncekiler ancak cimrilikleri yüzünden helak oldu. Onlar cimrilikle Emrettiler de, diğer kimseler de cimni oldular. Onlar Sıla-i Rahim'i kesmekle emrettiler. Diğerlerini de kestiler. Ve onlar facirlikle emrettiler. Öbürleri de facir oldular. Yalandan sakının. Zira yalan fücura götürür. Fücur ise ateşe götürür. Muhakkak ki adam yalan söyler ve yalan söylemekte devam ederse... Allah indinde çok yalancı olarak yazılır. Size doğruluğu tavsiye ederim. Zira doğruluk iyiliğe götürür. Ve iyilik de cennete götürür. Muhakkak ki adam doğru konuşur. Ve doğruluğa devam ederse Allah indinde sıddık diye yazılır. Dinde ifrattan aşırılıktan sakınınız. Sizden öncekiler ancak dinde ifratları dolayısıyla helak oldular. Yalan mersiyeden sakınınız. Zira bu cahiliyet amellerindendir. Ölüyü yalan sözlerle met etmek. Soyunmaktan sakını. Zira şüphesiz sizden ayrılmayan ve sizinle beraber olanlar vardır. Onlar ancak def hacet zamanında biri de hanımınıza yakın olduğunuzda ayrılırlar. Öyleyse onlardan haya edin ve onlara ikram edin. Sağ elinin verdiğini, sol elin görmesin. Haya imandandır. İçki kötülüklerin anasıdır. Vaat edilen, söz verilen verilmelidir. Temizlik imanın yarısıdır. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hayra vesile olan yapan gibidir. Bizi aldatan bizden değildir. Kim bize karşı silah çekerse bizden değildir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Sizden birinizin arzusu, benim getirdiğim Kur'an'a uymadıkça kamil imanla iman etmiş olamaz. Önce selam, sonra kelam. Bir kimse ayrılırken selam verirse... Onların hayırlı işlerine ortak olur. İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir. Selamı yayar, açları doyurur, sılay rahimde bulunur. Gece herkes uyurken namaz kılarsanız, selametle cennete girersiniz. Mümin kardeşine selam vermek, yanına gelince ona yer göstermek ve hoşlandığı isimle hitap etmek, Aradaki sevgiyi pekiştirir. Beni hayırla ananı Allah da hayırla ansın. Kıyamet gününde benim şafatıma en çok layık olanlar bana en çok salavat getirenlerdir. Kim bana bir salavat okursa Allah da ona on rahmet ve ikramda bulunur. Akıllı kimse nefsine hakim olan kimsedir. Deveyi bağla ve tevekkül et. Kur'an sırf devadır, şifadır, din nasihattır, sabır imanın yarasıdır.